Siz gençler? Kimsenin anlamadığı şeylere gülen adamlar değil böyle? Evet. Daha bir Ol. saniyeden... Olsun böyle biraz... Uaaa insan... <gülüyor> diye podcast takılıyor. <gülüyor> Insider joklarımız olsun. Evet. G-Pot mu bu? Yok ilk ee... bakışım bu? G-Pot'a mı ne mı? <gülüyor> Biralarınız hazır mı? Siktir benim biram yok lan. <gülüyor> olsun sen akşam gideceksin zaten. Evet bugün benim doğum günüm oğlum. Evet iyi ki doğmuşsun. Evet teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Siz bu yüzden söylüyorum. G-Pot. Madem G-Pot o zaman Flash konuşalım dedik. <gülüyor> Flash'ın pilot bölümü düştü bildiğiniz üzere. Evet malum ortamlara. İnternet ortamlarına sızdı. Aslında bu sızdı muhabbeti de yani... Bilerek sızdırıyorlar. Evet, dünden önceki gecede Konstantin düşünce hani artık iyice böyle gatımda düşer herhalde yani. <gülüyor> ya düşer çünkü tahminim şey açıkladılar ya zaten Comic Con'da... E debiolarını yapacaklarmış e, Gotham'da Flash'ta. Bence düşer onlar. Yani evet dediğin gibi bence de bilerek sızdırıyorlar yani. Hmm. Yani en son e, bu DC'nin kendi yaptığı DC Insider'ım ne öyle bir dandik programları var. Hmm. Dandik e... değil lan o. Güzel ben seviyorum. Ya çok gerizekalı oradaki kız ya. Sinir oluyorum. izlemiyorum o yüzden. Daha sempatik buluyorum kendisini. Ya bırak ya. Bilmiyorum. Öyle şey izleyeyim. Sikebilirim onu ya Gideri var. Bence yok. Şirkin ya. Ben <gülüyor> sikerim onu diyor. <gülüyor> evet. İlk 10 dakikada kaç kişi sarhoş edeceğiz? <gülüyor> Podcast'i hala dinlemeye devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümde ben e, daha fazla küfür etmeden, daha fazla onu bunu sikmeden e, flash konuşalım. Evet. evet. Ya şu spoiler mevzusu da canımı sıkıyor. Bence spoiler edelim baştan sona. Abi spoiler... Olmaz ya. E, spoil, spoil, e, spoiler diye bir şey olmaz ya. <gülüyor> yani, Yok sonuç, öyle bir şey. Yani şöyle bir şey. Yani Podcast'i... Ulan Flash pilotuyla ilgili bir podcast yayınlıyoruz. Ve bunu bir postun içine koyacağız değil mi? Diyeceğiz ki bu, bu bölümde işte Flash'ın pilotunu konuştuk falan filan diyeceğiz. Evet. E tamam yani orada da yazı veririz. Spoiler da var. Hani diziyi, iz, bölümü izledikten sonra mümkünse izleyin diye. Oldu bitti işte ya. Çünkü ben önden bir recap geçmek istiyorum mesela. Ne oldu ki işte hani baştan dizde ne olduğunu konuşup onun üstüne ulan evet. bu niye yani. olmadı bu niye şöyle işte boklamalarımızı ondan sonra yapabiliriz yani. Evet. Yani sonuçta Flash dizinin geleceğini biliyoruz. Yani, yani onun ötesinde bir şey konuşacaksak eğer dizin içine girmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi o zaman bir recap geçelim. Geçelim. Geç abi. Geçeyim. Yani baştan sona geçebilirim şu an. Bayağı çoğunluğu aklımda çünkü. Direkt şeyle başlıyor. Hani e, flash'ın dış sesi ve onu hızla koşarken görüyoruz bir kere yani Eleştiri hiç yapmıyor muyuz bu recap sırasında? Hayır. Çok boklayabiliriz. Bok ondan sonra üstüne. <gülüyor> tamam okey. Bir kere hani flashın dış sesiyle açılıyor işte hızla koşarken görüyoruz karşımızda bir şekilde flash var. Bu arada bölüyorum şey gibi geldi bana şimdi bu ve aklımda şey canlanıyor da hani konuştuğun sahneler hmm. bu Arnold'un şey var ya komentaryları. <gülüyor> Mükemmel ya. With log, I'm walking. <gülüyor> I'm still walking with a, with a giant log. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse. Eee... Ondan sonrasını hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dış ses. <gülüyor> Dış ses de bitiyor zaten abi bu kadar. Evet yani şey kısaca geçeceğim zaten bir uzun uzun anlatmayayım. Hani çocukluğunda annesinin işte öldürülüşünü ve aslında orada bir şekilde reverse Flash'in Doktor Zoom'un artık hı hı. hangisinin olduğundan emin değiliz. Çünkü ikisi aynı birden dizide olabilir şu an. Hani... Aynı kişi değiller mi? Ben öyle hatırlıyorum. Sanki. Ya, onun üstüne konuşalım. Hı. Yani aynı kişi olduğu enkarnasyonları da var. Hı hı. Bambaşka insanlar oldukları da var. Doktor Zoom aslında baya bambaşka bir karakter. Ama gücü reverse Flash gücüyle aynı olduğu için o da reverse Flash diye anılıyor. Zaten o yüzden böyle bir anti Flash diye bir tabir var. Anti Flash hı hı. kahramanlar var yani. Daha doğrusu villainlar var. Neyse annesinin öldürülüşünü görüyoruz, işte babasının üstüne yıkılmasını görüyoruz, babasının hapiste olduğunu görüyoruz. Biz de bütün bunları görüyoruz. Ee, sonra birlikte büyüdüğü ama hoşlandığı Iris West'i görüyoruz. Zenci Zenci Iris West'i. Zenci Iris West'in Zenci babası e, polis memuru işte şefi Nes kimse. O onun annesinin öldürüldüğü gece oradaki polislerden biri olduğunu. Ve bir şekilde işte çocuğun bakımını, büyütülmesini falan filan, üstlendiğini falan filan, bunların hepsini öğreniyoruz. Ondan sonra da e, önce ufak ufak belirtilerle sonra da pat diye birdenbire hızla koşabilmeye başladığını görüyoruz. Evet. Ki yani neyse üstüne sonra konuşalım. Ondan sonra bir şekilde, <Gülüyor> he, doğru bu arada başlarda Starlab'in e, başındaki ünlü profesör işte evet, aklıma profesör. ne? Harrison Wells mi? Henry Wells mi öyle bir şey. Evet işte şey Kevin O'n'un oynadı. Evet. Onun büyük bir hayranı olduğunu görüyoruz Beryl'ın. Evet. Bu arada tabii flashımız Beryl. Ondan baştan söylemek lazım. Volvest değil. Volvest değil. Ama çünkü Volvest Iris West çok komik olurdu. Evet. Neyse. <gülüyor> ki yani Iris Vestin zence olduğunu düşünüldüğünde Holly Vestin'e komik olacak olursam yani neyse ondan sonra Cima Cima ee, çocuk bu arada zaten Arrow izleyenler biliyor hani çocuk bu arada şey CSI e, evet yani CSI birimindepoys kuvvetlerinde ee, ne oluyor işte yine fix eski flash'tan da hatırladığımız işte çizgi da bazılarında hatırladığımız o laboratuvardaki patlama sahnesi yaşanıyor evet. o da neyle yaşanıyor işte Starleps'in bir çeşit large hadron kolaydı var. Evet, partikül hızlandırıcısı <gülüyor> var. Sı var. Ee, bir süreliğine iyi çalışıyor sonra patlıyor. Patlayınca da işte bütün şehri Bütün, e, bütün şehre böyle bir kasırga ile beraber o işte akım işte ne sikimse hani yayılıyor. Beri de o sırada bir zincir tutuyor laboratuvarda işte Yıldırım eşliğinde patlatıyor onu havaya uçuruyor işte hemen hastaneye kaldırılıyor beri sonra birdenbire işte sonraki saniyede Labs'ta uyanıyor değil mi onun onların şeyinde evet. işte üstünden 9 ay geçmiş. Yıldırım çarpınca kas yapmış. Evet işte Kendini iyileştirmiş falan filan işte iyileştirme özelliği ortaya çıkıyor. Star ile la beraber testlere başlıyorlar. Ne kadar hızlı koşuyor. Aman da aman işte ona bir kostüm de ayarlanıyor falan filan. Evet. Arada bir Arrow e, ile bir buluşuyorlar. Ya evet. Hacı bak işte ben de süper kahraman olacağım. Nasıl oluyor bu işler falan filan. Maske tak diyor. Evet. Sonra birbirlerine aslında yüzlerine değil ama de arkalarından yalakalık yapıyorlar. Evet. Cool cool. diyorlar. Evet. Orada evet. bir e, bilented moment yaşıyorlar. Evet. En En sonunda da bölümün? En sonunda da bölümün şey e, Kevin oynadığı e, karakterin aslında işte kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olmadığını görüyoruz. Ben... Evet yani. Acaba diyoruz gelecek geleceğin gazetelerini okuyor. Hımm geleceğin bir gazetesi var önünde flash kayıp yazıyor. Evet ve crisis üzerinde. kelimesi evet, geçiyor ama orada. Orada bir heyecan bir değil ama yani. <gülüyor> orada bir heyecan yapıyorsun. Acaba 52'ye bağlayacaklar falan. Aa, falan. Arada bir de e, tabii şeyimiz var villain var yine öykide bir ekstra bir villain da evet, var weather Evet. Weathermaster olduğunu tahmin ettiğimiz bir villain. Ya gerçi şimdi e, şey yapabilir miyiz, e, dalabilir miyiz? <gülüyor> Soyguncu kardeşlerin hikayesini de aradan çıkaralım, öyle ondan sonra dalalım tamam. Allah ne verdiyse. Soyguncu kardeşler var, banka soyuyorlar, e, Star Labs'de işte o yaşanan o patlamadan sonra... E, Tam yakalanmak üzerelerken aslında uçağa binip kaçan tipler uçaktayken Hurricane'i o kasırgaya tutulup onlar da infilak ediyor. Hı hı. Ve öldü var sayılıyorlar. Iris'in ee, babası, işte bizim Berin'in de e, babalığı. <gülüyor> o sırada işte bu kardeşleri yakalamaya çalışan iki polisten biri. Orada ortağını kaybediyor falan filan. Ondan sonra bu işte kardeşlerden biri. Diğerini görmüyoruz. Evet görmüyoruz. Kardeşlerden biri... E, Evet, Weathermaster olarak geri dönüyor. O evet. da o Weathermaster demiyorlar ama. Evet, demiyorlar ama işte havayı kontrol edebiliyor, kasırga evet. yaratabiliyor falan filan. Ee, bölümün sonunda aslında işte sonuna gelmeden önce Beri'nin bir onunla bir karşılaşması var otoyolda. Evet. Ee, o sahneden sonra Beri Zenci babalığına ya bak böyle böyle olaylar oluyor bu herifin böyle güçleri var. O o geceden sonra oldu bütün bunlar falan filan dese de yine i̇nandıramıyor. inandıramıyor ama bölümün sonunda bir şekilde hadi orayı spoil etmeyeyim <gülüyor> her şeyi et... nasıl ya yani neyse aynı e, ilk kasırgaya işte e, uçağın... staysiz muhabbetine giriyor aslında orada yani, biraz yani. <gülüyor> uçağın ilk kasırgaya yakalandığı yani işte bizim zenci polisin kardeşleri yakalamaya çalıştığı bir e, çiftlik evinde aslında Clark'ın e, bayağı şeyine benziyor orası Evet. Smallville dizisindeki şeyine ne deniyor? Ahırına işte şeyine benziyor. Barn'a benziyor yani. Neyse orada e, polis tekrar bir karşılaşma yaşıyor bu bizim e, soyguncu kardeşlerden biriyle ve onun gerçekten bu göçlülere sahip olduğunu görüyor. Derken Barry ar araya giriyor yeni kostümüyle. Evet. E, bir kasırga yaratıyor işte Weathermaster olduğunu varsaydığımız genç. <gülüyor> Barry onun tersine dönerek kasırgayı bir şekilde etkisiz hale getiriyor. Zenci babalıkta tamam diyor ben sana inandım Allah da beni kahretsin baştan niye inanmamıştım kisiksinsinler beni falan filan. Evet ama kızıma söylemedi Ha ha bu arada şimdi ufak bu bir olay. Evet, <gülüyor> ufak bir olay o beri tabi böyle şey hani itiraf etme durumun durumlarında iken ayrısa böyle bir açılma yaşamaya çalışıyor. Yıldırım çarpmadan mı? Evet önce. Ben senden hoşlanıyorum falan ayağına ondan sonra da işte bu yeni e, yakışıklı bir e, polis memuru geliyor e, polis departmanında başka bir yerden transfer evet geçmişini çok bilmiyoruz ama evet. böyle bir hani bebek yüzlü star e, evet dedektif dedektif çocuk uyandığında meğer ayrı sorunu sikiyormuş evet onu aynı yıkıyor. zamanda da babasının <gülüyor> ailesin babasının ortağı olmuş çünkü ilk e, çiftlikte yaşanan ilk olayda o babasının ortağı ölmüştü. beri uyuyorken, o 9 aylık uyuma sürecindeyken babasının yeni ortağı bu bizim bebek yüzlü Eddie Tony veya Eddie Town neyse. Hı hı. Bu önemli aslında çünkü, e, çünkü asıl reverse flash'imiz bu olabilir. Diyorsun. Evet, dememin sebeplerine de geleceğim şimdi. Yani aslında recap bu. Hatta direkt sebeplerine geçebilirim. Şimdi çünkü diziden en büyük beklentimiz annesini öldüren ve babasının üstüne suçu atan Reverse Flash'i görüyoruz bir kere. Evet. Hani sarı kostümlü işte... Olduğunu evet. varsayıyoruz. Evet. yani Flash'ın tam tersine sahip evet. bir kostümü sahip. Çünkü o e, hızlı o burada da beri aslında hayal meyal görüyor, bir, bir, yakalıyor. Küçük bir sahnede bir görüyor. Evet. Şimdi Reverse Flash dediğimiz karakter Eobart Tony çizgi romanlarda. <gülüyor> Ee, gelecekten geçmişe dönüyor. Evet. Böyle bir hikaye var. Şimdi o yüzden acaba Eobart işte e, bizim Star Labs'ın başındaki işte Beri'ye güya yardım eden e, profesör olabilir mi düşüncesi var. Çünkü evet işte Geleceğin Gazetesi'ne baktığını gördük. E, i̇şte gözlüğünü çıkardığı tekerlekli iskemleden kalktığı numara yaptığını gördük falan filan. Aynı zamanda bir profesör. Evet. O yüzden acaba hani e, Eobart o mu dedik. Aynı zamanda profesör olmasıyla da işte Profesör Zoom'u, Doktor Zoom'u da çağrıştıran bir karakter. O aslında bambaşka bir karakter Eobart değil o He. Doktor Zoom. Yani şimdi şöyle bir şey var. E, DC'nin kendi yazarları, yöneticileri de projeye dahil olduğu için aslında çok e, farklı ve çeşitli orijin hikayelerinden top, derlemeler, toplamalar He. var. Ama e, hani... En yüzeysel olarak baktığımızda işte yeni 52 orijinini takip ediyorlar gibi geliyor. Yani daha doğrusu Flashpoint e, hikayesindeki e, orijini takip ediliyormuş gibi geliyor. Ve eğer ki yeni Flash hikayesinden devam edecek ise şey hani o profesör karakter aslında e, belli bir noktaya kadar e, Flash'a yardımcı olup ondan sonra hani Lex Luthor gibi kıskanmaya başlayıp... E, Kötü adama dönüşen ama sonra da işte e, kendinden daha büyük bir kötü geldiği zaman da Hasiktir ne yaptım ben diyen bir karakter. Evet. Hani çizgi romanlarda şu an yani benim okuduğum e, yere kadar en azından. Öyle bir karakter olarak gidiyor. Bir şey tohumları da tutmuyorlar değil. E, o Siskoyla neydi kısın adı? Kekler mi diyorsun? Şimdi o iki karakter daha sonra süper güçle sahip e, olacağını bildiğimiz karakterler. Evet. Birisi ne? Killer... Killer Frost mu? Evet. Killer Frost. Gaten Diğeri Sisko oluyor. Evet. Diğeri Sisko olacak. Şimdi Killer Frost kötü olacak. Sisko'da işte yarım yamalak bir süper kahraman olacak karakterler. Tabi orada bir şey altyapısı da kurmaya çalışıyorlar. Yani Killer Frost'un nişanlısı işte o patlamada ölmüşmüş işte o günden beri hiç gülmemişmiş falan filan. Hani Barry'nin kurtarmaya çalışıp da başaramayacağı bir karakter olarak bir potansiyeli var. Komik relief olarak işte koyu koymuşlar oraya. Evet. Ki bence fena olmamış o çocuk. Fena değil evet. I make the toys olayı güzeldi mesela işte. E evet, kostümünü yapan çocuk evet. aynı zamanda. Şeyi bağlıyım ama. E, zoom hikayesini. Hı -hı. Çünkü orada şöyle bir şey var. Şimdi tamam Eobart işte profesör Zoom ama az önce senin de dediğin gibi başka Zoom'lar da oldu. İşte Hunter Zolomon vardı. kodadı işte Zoom olan. E, Eobart'ın diğer adı Adrian Zoom falan. hani Hı -hı. Bunların hepsini bir, bir harmanlamışlar. Orası kesin. Ama bir de şimdi burada şey durumu var. Eddie Tony veya Ton her nesi kimse. O yeni bebek yüzlü polisimiz Hı -hı. durumu var. Onun da... E, çizgi romanlardan bildiğimiz Edward Tony, işte Ton olma olasılığı çok yüksek. Orada da şöyle bir hikaye var. E, bu karakter normalde e, Berry'nin daha önce hiç tanışmadığı e, Long Lost, işte şey ikiz kardeş aslında hı hı. ve Berry kıskanıyor bir şekilde. E, geçmişinin, bu bu gelen diziye katılan polisin geçmişinin de aslında çok böyle bilinmiyor evet. olmasının sebeplerinden biri bu olabilir. Ve aynı kardeşi zamanda... çıkarsa da çok garip olur ya. Şimdi çünkü hani Flash'ı evet. çok yaş olarak küçürttüler bilmem ne. Yani abi diyebilirler. Ama bu karakterin de reverse Flash özelliği var. Yani bunu nasıl aldı yani yine birkaç enkarnasyonu var. Hani kendi kendine yapması var. İşte aynı şoku kendine vermeye çalışıyor olması. işte onun üzerine olması var. İşte kan örneğiyle olan var. Kostümle olan var. Var da var. Hani bir sürü daha önce origin yazılmış. Ama bu Eddie karakterinin de, Iris'e çakan abimizin de, hani şş, bir reverse flash olma olasılığı var hala bizde. Evet. Bu da şöyle bir şey. Aynı zamanda yine e, Eddie... Edward, ya yani şeyin, e, Profesör Zoom'un da aslında bir akrabası. Şey, hayat ağacı gibi. Evet, evet ama öyle. Yani çizgi romanı da öyle yani. Akrabası işte hani torununun torunu falan gibi bir durum. E, ya oradan da hani bir bağlantı var. Bunların hepsini dizide kullanacaklar mı bilmiyorum. Ama iki reverse flash olabilecek karakteri birden, e, daha ilk bölümden bize vermeleri benim hoşuma gitti. Evet. Acayip sevdim yani. Neyse, Zoom hikayesi böyle bağlamış olayım. Yani e, muhtemelen Profesör Zoom, evet gerçekten de. Star Labs'daki abimiz e, Eddie de yine bir Reverse Flash enkarnasyonu. Yani, Şimdi muhtemelen. şöyle bir güzelliği var yani Flash'ın aslında bir ara e, hani e, serisi. Durdurulmuştu ama hani bir Golden Age e, süper kahramanı yani nereden baksan 60-70 yıllık bir e, geçmişi olan bir karakter. E, en az 4 reenkarnasyonu var. İşte, ama 28 yıl falan da ölü kaldı Barry Allen. Ya Barry Allen'dan bahsetmiyorum, Flash karakterinden bahsediyorum. Yani, e, bir Golden Age o tas kafalı e, amcamız var. Barry Allen var, Wally var. Ondan sonra bir ara bir kişi daha vardı. Kim vardı? Bart var ya yani en az 4 e, versiyonu olan bir karakter ve e, çok da fazla e, malzemesi olan bir e, karakter. Ve şu açıdan da bence çok e, önemli. Yeni 52 ve hani onun öncesinde işte crisis sonrası e, 52 ve yeni 52'de de hani çok kilit e, bir karakter. Yani Flash yüzünden zaten yeni 52'de ye yaratılıyor. O yüzden de DC'nin hani çok önem verdiği bir karakter ama velakin işte birazcık daha e, genç nesille yönelik bir dizi kurgulama mecburiyetinde kalmışlar ve hani ne ne yöne çekileceği konusu e, benim birazcık endişeyle baktığım bir konu. Yani mesela işleştirecekler mi e, Berin'in flash olma macerasını acaba onu merak ediyorum çünkü. <gülüyor> ne yapacaklar mı? Böyle içselleştirecekler mi? Çünkü Beri'nin şöyle bir... E, yani benim sevdiğim... Birazcık da artık... E, içselleştirmekten kastım. Dur, dur, dur. Geleceğim oraya. E, şey var. E, benim sevdiğim ama biraz demode olmuş bir e, şey var. E, rutini var. Hani bu flashback diye bir olayı var mesela Beri'nin. Her çizgi romanda, eski çizgi romanlarında anlattığı. Aslında şey... E, çok bilimsel düşünen ve aslında e, davranış ve hareketlerini bilimsel bir şekilde kurgulayan, hesaplayan bir adam olarak tanıtılıyordu eskiden. Ve bunu yeni 52 versiyonunda da şey olarak birazcık daha e, ön plana koymaya çalıştıklar. Yani sadece hızı... Eskiden dediğin ne kadar eskiden? Bildiğin Rebirth'den falan mı bahsediyorsun? Barry geri dönüşünden sonrası mı yoksa Voli öncesi, mi bahsediyorsun? Öncesi... O zaman Wally bahsediyorsun. Hayır. Wally eğitirken Barry'nin sürekli bahsettiği ve sonra Voli'nin de hani... E, İç seslerinde işte sürekli konuştuğu konuşurken kullandığı laflar bunlar mesela işte hani e, sürekli der mesela böyle hani benim sana dediğini hatırla işte hani flash fact olayından kendisi de biraz dalga geçer. Hani işte e, mesela işte Newton fiziğinden işte hani kütle, işte hız, moment falan. O tür böyle şey e, basit fizik dersleri verir kendi kendine tamam mı? Yani ama bu Komiktir, kötüdür klasiklerde birinin bunu, bunu yapması aslında. Çok cheesy duruyor Evet, yani. cheesy olduğu için... hani cheesy, yani Çok eski bir şeydir ya bu. E, taktik mi desem artık. E, eski bir metodoloji olduğu için artık kullanılmayan bir şey. Ama benim de hani eskiye dönüp baktığım zaman... böyle hani Hoşuma giden, çocukluğumu hatırlatan şeylerden bir tanesi. Bunu yani böyle yeni, bir gençlik dizisinde kullansalar gidermiş aslında. Yani bunu kullanacaklar mı acaba? Çünkü... E, ne kadar bunu yani bunu hesaplayarak yaptılar bilmiyorum ama çocuğun hakikaten hani iyi bir CSI e, uzmanı olduğunu da bir Tabii şekilde bize göstermeye şey, çalıştılar. Tabii evet, şey vardılar. Çocuk bir genius evet. sürekli onun üstünde durdular yani. Evet. Ee, ve mesela Yeni İli Flash'ın ilk bölümlerinde benim çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi işte sen tamam dünyanın en hızlı adamı belki olabilirsin ama bu hızı aslında kullanabiliyor olmanın sebebi beynin de o kadar hızlı çalışması. Tabii Olayına çok değiniyorlar. Tamam mı? İşte adam böyle hareket etmeye başladığı anda işte gidebileceği bütün rutin rutları görebiliyor. Hatta bu 52'de de var. Hani potansiyel gelecekleri tahmin edebiliyor. Neyi nasıl yapsam falan. Olasılık hesabı ha, Evet. Ve bu Ölge benim çok hoşuma gidiyor. Aslında dizide de şey şeyi kullandılar yani yapabilirler. Hani e, kalbin işte 10 dakikada bir kalbin durdu falan. Ama işte biz fark ettik senin aslında kalbin durmadı sadece işte makinelerin hesaplayamayacağı kadar hızlı atıyordu, evet. o yüzden durduğu varsayıldı. Evet. Durduğu zannedildi. Yani beyninin de o kadar hızlı çalıştığını buradan tahmin edebilmek lazım aslında. Evet, ama bunu onu birazcık daha mı? evet kullanacaklar. Ben onu görmek isterim mesela şey first person şey bakış açısından hani koşarken adamın işte ne bileyim işte hani şuradan mı gitsem, buradan mı gitsem, acaba şunu yapsam bunu yapsam mı derkenki halini işte o e, sadece hız değil de beyin gelişimini de e, gösterecekler mi acaba? Yani onu gösterseler ben şahsım çok sevinirim. Hoşuma gider. Ama işte çok fazla yan karakter var ilk bölümde tanıttıkları. Evet. E, olay büyük yani. E, tam e, Bütün Roles işte bunu... Gallery'i toptan vermeyebilirler ama işte Smallville kafası bu Yıldırım şey, e, hydrogen Collider sonrası güç sahibi olmuş bir sürü insan ha. olayına girdiler. Ya onu diyeceğim. Şimdi acaba bütün bu, ya biz pilotta izlediğimizi izledik eyvallah. Da acaba dizi birdenbire küçülecek mi? Yani Evet. Evet. Smallville'in o dönemine dönüp işte her bölüm yeni güç kazanmış ha. bir çocuk biriyle mi uğraşacak acaba falan? İşte. Yani ya da bir yandan bunu yaparken bir yandan da işte annesini öldüren herifi ...bulmaya çalışmaya devam edecek aslında. Orası kesin ama hani ne kadar e, her bölüme yayacaklar o ana hikayeyi o belli değil. O, o ana hikayeyi gerçekten de hani her bölümde bir yeni bir güç kazanmış bir çocukluğu yaşırken... ...bir yandan da ana hikayeyi takip edeceklerse eyvallah. Yani çok, çok bir sorun yaşamam yani izinle gayet hı hı. Ama işte 6 bölümde bir e, reverse flash ile ilgili bir, bir şey öğrenecekse, keşfedecekse... ...o çok hoş olmayacak yani. Evet. Ki bir de gençlik dizisi abi işte Iris'le olan o aşk acısını evet. yaşamaya devam edecek. Iris muhtemelen o e, polisle daha çok fazla uzun süre beraber olmayacak. Öyle bir hikaye olacak. E, onun dışında işte Caitlyn'le senin dediğin gibi böyle bir hani e, aralarında böyle bir elektrik olma olasılığı var. Bir yandan da bir yandan da Erol'daki şey var e, Felicity var. Evet var. Ki Erol'la da bol bol şey yapacaklarını Crossover, söylüyorlar. Crossover yapacaklarını, Crossover. yapacaklarını söylüyorlar. Ki umarım da yaparlar yani. Evet. Yani mesela benim Ero'yu e, sevmemin sebeplerinden bir tanesi oydu. Tamam. Bölüm bölüm yine e, birazcık daha düşük kalite, bilme, daha çok bilmeyen karakterlerle mücadele ettiği bölümler de vardı. Ama ilk bölümden son bölüme sürekli olarak bir ana hikaye akışı oldu. İşte flashback'lerle oldu, işte şeyle oldu. Ama aslında birinci sezonun sonundan itibaren oldu o da ya düşününce. Birinci sezon boyunca çok da fazla böyle... Hayır tamam. ...dam hikayeyi görmedik yani. Dam şağım hikayeyi görmedik ama şey hani bir plot vardı. O plotu keşfediyorduk biz adamla birlikte. Ama o bana mesela Arrow'da çok şey açısından çok canımı sıktı o benim. E, sanki hazır değildi hikayeleri ve her hafta yazılıyordu gibi geldi. Ve o çok canımı sıktı bir noktadan sonra çünkü... Yani Ada Flashback'lerini işte 8-10 bölüm sonra en geç bitirirler diye beklerken Ada Flashback'leri dizinin en büyük plotu haline geldi birdenbire ve bu güzel bir şeydi de. Evet. İyi ki de yaptılar ama başta sanki bunu hesaba katmamışlardı çünkü... Hani adadaki hikaye çok daha kısa sürecek gibi verdiler bize ilk 2-3 bölüm. Hmm. Sonra birdenbire ama adada bu da oldu ama adada 5 sene kaldı oğlum falan hani bu da oldu tabii ki. Ya o adayı bırak Hong Kong'a bile gitti herif o <gülüyor> falan hani anladın mı? Bir ton şeyi çok yani. sonra götlerinden eklemişler yani. Ya evet. Ve bunu ama, fark ediyorsun da e e mı diyorsun Ama yani? güzel değil mi abi yani? Değil. Arrow çok boktan bir dizi oğlum aslında. Ya tamam Zaten... Aslında çok kötü bir dizi yani. Ya Sadece DC karakterlerini gördüğümüz için katlanıyoruz gözünü seveyim. Ya orası öyle <gülüyor> ama sonuçta e, o açıdan seni tatmin ediyor belli bir noktadan sonra. E çünkü mı? öyle başka bir dizi yok. Şimdi ya yani Flash eğer daha... Flash da DC karakterlerine katıp böyle gidecekse... Flash benim çok daha fazla sevdiğim bir karakter. Ben Arrow izlemeyi bırakabilirim yani tamamen Flash için anladın mı? hani? Hmm. Ama ne yazık ki Flash da bir CW dizisi. Ve o da bana Arrow'u bıraktırabilecek kadar böyle muhteşem bir şey çıkarmayacak. Yeminim Yok bundan yani. Artık. Yani Arrow birazcık daha... Nasıl desem... Bazı konularda sertti. Yani bir CW dizisi olarak düşündüğüm zaman. Ve hani... Bir CW e, süper kahraman, çizgi süper kahraman dizisi e, olarak birazcık daha sert bir dizi olduğu için millet birazcık daha e, olumlu yaklaştı diyeyim. Ben sana hiç katılmıyorum bu konuda ya. Millet olumlu falan da yaklaşmamıştı. Yani benim Eros sevdiğim kısımda hı hı. insanlar Ero falan izlemiyordu, siklemiyordu da. Hay. Ne zaman ki birden birdenbire daha böyle bir e, Dawson's Creek haline büründü, böyle daha bir gençlik dizisi oldu, oyunculuklar sıçtı, senaryo sıçmaya başladı, o zaman birdenbire hit oldu dizi. Çünkü CW izleyicisine yararlanabilmek için CW dizisine döndürdüler. İlk 10 bölümü falan bence gayet çok çok iyi bir dizi idi. Aerov için ilk 10 bölüm müthişti. Bildiğin Bruce Wayne'in gençliğini izler gibi dizi izliyorduk yani. Hani Şehir daha iyiydi, yan karakterler daha iyi oynuyordu, daha ellerinde daha elde tutulur bir senaryo olduğunu hissedebiliyordun, işte annesiyle ilgili olan pilot, aman Arsenal diziye katılacak mı, işte şey kim bunun o kocası, şimdi işte kızı, şey kardeşinin de babası, şey... E Neyse o şerefsiz birdenbire hmm. peyda olup bilmem ne 10. bölümde bunlar olmaya başlamıştı ve ona ne güzel derken birdenbire abi böyle dev bir takım kurdular. Ondan sonra hele ikinci sezon daha hani World of Prey'i de sokalım, işte e, Suicide Squad'ı sokalım, hemen de Waller'ı e, gençleştirip, seksileştirip onu da sokalım falan filan soktukça soktular, adam soktukça soktular ve o soktukları adamların arasındaki ilişkiyi de tamamen böyle bir romantizm havasında vermeye başladı. Evet. Tamamen yani hiç böyle bir heroik bir hikaye olarak sunmadılar tam tersine. Aşk hikayesi olarak sundular. Acaba işte Erol o kıza mı çakacak? E, Felicity mi buna verecek? Ondan sonra işte ne bu zenci -Zen -Zen yardımcısı herif sonradan şimdi çizgi roman dünyasına da eklediler. Eee... Diggle. Haa. Diggle e, işte kardeşinin eski karısına çakacak mı acaba <gülüyor> falan filan. Aaa çocukları mı olacakmış falan <gülüyor> hani oralara kadar geldik anladın mı? Hatta sezon finalinde yani sezon finalinde yapmaları gereken şey belki şeydi hani... E, Evet, attı onu işte kendi adasındaki hapishanesine kapattı. İşte kurtulamayacağı bir halde bıraktı bilmem ne falan filan güya. Ama onun arasındaki bağı yeterince veremediler bize. Çok yüzeysel verdiler bir şeyle. Ne herifin adı? Slade Ha Slade Wilson'da. Oğlum, o kadar yüzeysel verdiler ki hani herifin nefreti hissedebildiğim bir nefret değil. Yani Hannibal'la Will arasındaki şey ilişkiyi hatırlat <gülüyor> tamam hani ya, tamam, tamam zaten... buna, buna yakın bir şey tabii ki veremezsin ama hele bir gençlik dizisinde ama daha ciddi sunabilirdin bunu. ya yani ile aralarındaki çatışma benim için yeterli bir çatışma değildi ki. Hani dizi izleten şey her konuda çatışmadır. Çatışma olmadığı sürece kendini izletmez. Slade plotu beni hayal kırıklığına uğrattı yani. Özellikle sezon finalinde. Yani Slade plotu, yani Slade olmasından kaynaklı olarak beni çok... Ee... Mutlu etmişti. Ama, yani ama Slay... <gülüyor> abi çok ama, daha tahşaflı bir karakterdi kesinlikle ya. Bu kim işte, bu yani? Bu, bu herifi biraz şey... Küçük Emrah yapmışlar. Abi bu herif kim biliyor musun? Bu herif Küçük Emrah bile değil yani. Bu herif şeyde... Batman'ın Robin filmindeki... beyin amına koyayım. <gülüyor> baya böyle beyinsiz... <gülüyor> böyle bir herif yani. Herife yazılan replikler falan bile oğlum o kadar kötüler ki yani. Ama zaten herif kötüler. Tamam herif kötü ama Erova da çok kötü replikler yazılıyor şu an yani. Erova da kötü. Çok saçmalıyor <gülüyor> yani. Hele o yine son bölümlerde ya finalde ya finalden bir önce Filistiyi. İşte güya sana aşe muhabbetti sonra biliyordum zaten gerçekten ödemeliyim. Of yani hani <gülüyor> ulan <gülüyor> hani gençlere de yapmıyorsunuz siz artık bunu galiba genç kızlara yapıyorsunuz galiba bu diziyi dedim ben en sonunda çünkü bayağı oraya geldi nokta. Şey de öyle işte kız kardeşi gemiye atlayıp giderken ceketini veriyor. aa yeni işte şey e, neden ona black ha, black, black kenarı yeni black ha sonunda bu kız black Canner olacak galiba falan filan ceketini verdi falan. Çok kötü Bildiğin genç kızların seveceği tarzda hikayeler oldu bunlar? Ama yani ya bak, evet. Bak Flash'tan çok koptuk. Erol gidiyoruz ama şunu da söylemem lazım. Geçen gün e, Geekstra'da postları daha çekici kılmak için daha hatunlu fotoğraflar seçmeye <gülüyor> çalışıyorum. Özellikle Erol'la ilgili haberlerde. Abi Erol'da dedim ki hayvan gibi hatun kesti var değil mi? Yani Birds of Prey'den karakterler de var. Onlar var. Bunlar. Bir sürü Taş gibi kabul edilebilecek hatun var. Evet. Yani göç şeylerini saymazsak falan. <gülüyor> hani güzel hatunlar. Bunların böyle tek bir karede yer aldığı bir poz var mı diye aradım. Yok abicim. Yok ya. <gülüyor> ne çıktı biliyor musun? Biliyor musun karşıma? Bütün erkek karakterlerin üstlerinin çıplak yan evet. yana durduğu fotoğraflar. Abi zaten Oğlum sana bana yapmıyorlar bak hani genç, kızları, genç, genç kızlara ve gay gaylere, <gülüyor> e, Genç kızların da tweenlere, daha küçükleri 12 yaşındaki kız çocuklara falan dizi yapıyor oğlum herifler. Dizi bu hale gelmiş yani. Bizi de işte oyalamak için de yeni DC karakteri sokup duruyorlar işte. E, sezonun sonuna doğru flash gelmeseydi ben bırakmıştım muhtemelen ya Çünkü gö bize gösterilen o Birds of Prey de çok kötü bir Birds of Prey Suicide Squad, Rezalet Yani Amanda Waller niye var kim koyayım kim? hiç belli değil Yani Amanda Waller'ı gerçekten o şişman zenci hatun yapsam belki yine bir ağırlığı fiziksel bir ağırlığı olacağı için daha bir ağırlığı olurdu Hiçbir ağırlığı yok Hani checkmate falan olacak mı ne olacak belli değil. Umarım olmaz onun da içine sıçmasınlar istiyorum artık falan. Of yani, checkmate dedin de aklına geldi ya. Ki checkmate'e yakın bir muhabbet dönüyor da zaten. Ya yani checkmate e, dedin de aklıma şey geldi. Smallville'in bir bölümünde hatta bir bölümde değil son sezonlarına doğru. Babası senatör oğlu olduktan sonra ölüyor ya Hı. Kent'in. Yeni annesi geçiyor falan filan. Ondan sonra galiba ya onun ya da 9. sezonda meğer işte e, şey e, checkmate'deki e, white queen ha, evet, olarak evet. Mı ne? ya white queen mi ya red queen mi öyle bir şey olarak white queen, white queen. geri dönüyor falan annesi. Yo white queen şey değil mi? White queen ya evet. <gülüyor> o geldi. Omas <gülüyor> mı Zaten yani. Yani şimdi dönelim flash'a. Dönelim. Ya ben. O baştaki işte doktorum doktor Zoom sahnesi, işte sondaki crisis sahnesi hem çok sevindirdi hem de çok korkuttu beni Lan Böyle büyük hikayelere girip de sıçacaklar mı işin içine? Böyle büyük hikayeleri dediğim gibi işte az önce Erol'da yaptığım yorumu yapacağım. Yani böyle büyük hikayeleri bize yem olarak atacaklar. Geri kalanını yine genç kızların seveceği bir şekilde sürdürecekler. Anladın mı? Böyle gidecek yani eminim bunun. CW'nin olayı o zaten. Yani eee yani, bir yandan da ümitliyim. Yani ümitli olmak istiyorum daha doğrusu. Çünkü Arrow iyi gidiyor tamam mı? Arrow ile çok crossover yapacaklar işte. Bu sezon önümüzdeki sezon işte hani Nightwing gelecek diyorlar bilmem ne diyorlar şu diyorlar bu diyorlar işte bir sürü yan karakter diyorlar Ted Kort diyorlar falan. Eğer hani şey gibi hani e, Buffy ile Angel gibi hani paralel gidecekse bunlar ve sürekli birbirlerinin crossover işte topakmalar olacaksa daha büyük bir kast oluşturmaları e, söz konusu olabilir ve daha büyük bir e, hikayeyi ortak sürdürme durumları söz konusu olabilir. İki semen sonra bir justice league kurarlar mı diyorsun ya? Yani? Justice league kurmazlar da e, şey e, justice society kurabilirler. <gülüyor> Birazcık daha şey e, nasıl desem? Ee, halk topluluğu <gülüyor> Justice Society. Doktor Zoom ve Flashpoint muhabbetiyle ilgili şeyi de söylemek lazım. Şimdi Zoom, e, yani Reverse Flash, aslında gelecekten geri dönmüş bir karakter ve Şeyin farkına varıyor bir noktadan sonra, çizgi romanda da öyle, benim dizide de bunu kullanacaklardır çünkü Flashpoint nüanslarını kullanmak zorundalar bence artık bu noktadan sonra. Ha. Çünkü Flashpoint'ta da bütün olay aslında işte Barry annesinin artık sonunda yani Barry önce arkadaşlarını temizliyor Zoom. Bakıyor onları hayatından çıkartması bir işe yaramadı. Hala bu Flash, hala var. İşte hala güçlü, kuvvetli. Onu öldüreyim o zaman diyor. Ama onu öldürmeye kalktığında da şeyi fark ediyor. Onu, kendi onu öldürürse kendisi de gider. Yani Reverse Flash sadece Flash var olduğu sürece var olabilecek karakter. Onu fark ediyor. O zaman ben de yaşadığım... Süre boyunca hayatımın sonuna kadar Flaşa çektirebildiğim kadar en büyük acıları çektireyim deyip işte annesinin geçmişe dönüyor, Flash'ın çocukluğunu annesini öldürüyor, babasından üstüne atıyor suçu falan filan Şimdi dizide de buna yakın bir şeyle başladılar Şimdi Zoom'un böyle bir derdinin olması, Reverse Flash'ın böyle bir derdinin olması hani e Evet, onunla da olmuyor, onsuz da olmuyor. Hani o kadar kıskanıyorum ki, o, yani o kadar nefret ediyorum ki onu öldürmek istiyorum ama öldüremiyorum. O zaman ona işte hayatı zindan edeyim muhabbeti e, de kullanılabilir dizide. Yani yani, hani bu da main pilot olabilir, ana ana, ana konu bu da olabilir. Ama bence... E, yeni yeni güçlerini kazanan karakterlerde işte yan hikayeler olarak böyle işte tipik e, polisiye işte Amerikan dizileri gibi gidebilir yani. Ama e, bence... Doktor Zoom hikayesini bu sezon bağlamayacaklar. Ucu açık gidecek yani. Ee, benim asıl merak ettiğim işte ee, şu Flash kayboldu. Yani tarihi tam hatırlamıyorum. O tarihine. tarihini. Sen hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ama bakayım şimdi. Yani tarihine göre bir şey çıkartmaya çalışalım diyecektim çünkü. Bakayım bir yandan. Çünkü yeni 52'de Flash güçlerini kazandıktan ee, çok kısa bir süre sonra bir kayboluyor. Hmm. Ee, bu e, Flash Force'un içine giriyor işte e, Iris de giriyor falan filan hatta orada bir sürü böyle abuk subuk güç kazanmış insanlarla geri dönüyor tam işte Flash e, şehirde değilken ha, Groot e, şeyi de vardı çünkü Star Labs'in yıkılmış evet, kalıntıları yani içerisindeyim. Evet, ben onu görünce çok sevdim. Ben bayağı böyle şey, gorilla grubu <gülüyor> oldu bende böyle bir sırıttım yani. Şimdi eğer yeni 52 hikayesine göre gideceklerse Flash bir e, hani e, Speed Force'un içine kaybolduğunuz zaman işte e, goriller saldırıyor. Hı hı. Ama bu gorillerin e, varlığı Flash'ın ya da işte e, bu Star Labs'in patlamasıyla alakalı değil mesela çizik. Evet normal. Evet. Ya da öyleyse bile öyle bir şey söylemediler Evet. Bize. Tarih Ken... 2024. 2024. Evet. Flash missing, disappears in crisis. Yani o zaman bence şey hani e, crisis hikayesindeki kayboluştan bahsediyor olma ihtimalleri daha fazla. Evet. Tabi şey de olabilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilindiği üzere hedefi 2023. <gülüyor> Alıp gidiyor değil mi? <gülüyor> Hacı... Gidelim buralardan. Konuyu bir şekilde Tayyip'e bağlıyor ya sürekli böyle. <gülüyor> evet, zaten Cumhurbaşkanı olacakmış. Ee, yani o zaman Crisis hikayesinde işte evreni kurtarmak için kaybolduğu o dönemin tiz edildiğini düşünmek birazcık daha mantıklı. Ya da e, belki de e, şey sonuçta işin içinde Jeff Jones var. Evet. ileriye dönük bir DC hikayesine bağlıyor olma ihtimalleri de olabilir çünkü yine e, Crysis'i bir şekilde kullanacaklardır yani. Abi Hikaye. nasıl kullanılır ya Crysis bir televizyon serisinde nasıl kullanılabilir ki yani? Yani o şekilde değil de yani DC... Crysis on Infinite Earths İşte <gülüyor> 15 bin tane Superman gelecek böyle. Bak bak Flash'tan tek bir beklentim var yani en sıkkı haliyle de izleyeceğim. Nasıl smallville izlediysem izleyeceğim yani. Hı -hı. Tamam mı? Çünkü şöyle bir beklentim var. Zamanda da yolculuk yapabilirler. Ha evet ona da diyecektim. Çünkü yani Zoom'u baştan koymuş olmaları zaten bunun kapısını sonuna kadar açıyor abi. Herif geçmiş. Yani biz biliyoruz. Gelecekten evet. geliyor bu herif. Bu herif gelecekten geliyorsa bu çocuk da geleceğe gider kardeşim. Ha ya da treadmill olayını döner. çünkü treadmill olayına da giriyor tabii, tabii. E, şey evet. çizgi roman. Ya da geleceğe değil geçmişe döner. Yani 2024 yılında Flash kaybolur ortalıktan ve geçmişe döner annesini kurtarmak için annesini kurtarmaya çabalar ve Flashpoint bütün timeline'ı değiştirip flash point'i yaratır anladım hani bu birinci sezonun sonunda mesela buraya bağlasalar ikinci sezonu ben ben zaten tamam derim abi daha ne dizimizi film falan yapmayın yapmışsınız yapacağınızı <gülüyor> bu hani bunu, bunu bunu bunu becerebilecek bir adam çıksın birinci sezonun sonunda daha çat diye flash point'i koysun ayakta alkışlarım ya baya hani ikinci sezon yine bir origin hikayesi olarak başlar çok iyi olmaz mı? <gülüyor> Ve böylelikle bak, böylelikle point'e bağlarlarsa birinci sezonun sonunu, ikinci sezonun başını mesela Batman'le açabilirler. Hem ba de Batman, Batman demelerine bile gerek yok. Ba Bruce Wayne değil çünkü. Evet. Bruce Wayne'sız bir Batman'le açılış bile yapabilirler. Ama yani. Batman'i hayatta televizyonu harcamazlar bu saatten sonra. Batman değil ki o. Batman'in babası o yani. Yani. Flashpoint okumamış olanlara... Spoiler! Baya siktim çoktan. <gülüyor> Spoiler de benim manası yok. Bu arada şey diyeceğim. DJ... Neyse o, o yani diyeceğim oydu. Ben zamanda yolculuk yapmasını... Bekliyorum. Yani aynı Crash zamanda... Crash point'ı paralel... ne mutlu bana. Paralel evren hikayeleri olursa da Christ'e de bağlarlar müthiş olur. Ama <gülüyor> ama dizide yapabilecekleri veya yapmak isteyecekleri bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bu arada şey aklıma geldi. Paralel evren hikayesi deyince. Hani geçen yaptığımız şey konuşması vardı ya. işte Justice League hikayesinde ne konuşacaklar? Aquaman'i hmm. nasıl kullanacaklar? Vesaire falan filan. İşte o sırada ben şey demiştim. Hani e, bu şey... E, Ocean Master çıksın Hı. bir Justice'lik hikayesi olur ondan falan diye. Ben de olmaz dedim. Evet. Şey, e, Disney'in bir sonraki e, şey, animasyon filmi şey... Aquaman. Aquaman. Çok iyi. Evet. Bence de animasyonlarda harcayabilirler. <gülüyor> yani o Ocean Master hikayesini... Ha harcayabilirler dediğimi de bu arada yanlış anlaşılmasın. Hani e, DC'nin animasyonlara bayılıyorum bu arada ben. Yani çok seviyorum animasyonları. Evet. Özellikle uzun metajı animasyonları. Son, son, animasyon son bir iki tanesi kötüydü. Ama onlar da aslında hikaye olarak kötü olduğundan değil. Çizgili, çizgide çok daha yok. Yok ya hani hikaye benim. olarak da çok iyi değillerdi. Çizgi olarak da evet birazcık daha kaliteyi düşürmüş gibiler. Ama Flashpoint bile kötüydü çizimi. Yani işte Flashpoint kötü Justice League War kötü ee, şimdi üçüncü parça olarak bu ne adı? Kötü, kötü. Ee, Çinlilerden alıp Hintlilere mi verdiler artık en sonunda? Daha da mı düştüler? <gülüyor> ne oldular? Çizim, çizimleri kim yapıyor bilmiyorum ya. Yani. Kötü. Ama işte denizden çıkacaklar bir e, saldıracaklar o güzel. Ya yani Çünkü ben e, Aquaman'ın o hikayesini seviyorum. Hmm. E, güzel de bir hikaye. Hani güzel de işlerlerse neden olmasın? O hikayede animasyonu kullandıkları için Justice hayatta yapmazlar. <gülüyor> yani hasılı budur. Flash'la ilgili düşüncelerim budur benim. Üstüne daha fazla eklemek istediğim bir şey var mı? Kaç dakika oldu hiç bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum. Ama Flash'la ilgili e, benim eklemek istediğim işte e, aslında şöyle bir şey var. Flash'in Rogue Galleries'ini ben eskiden hiç sevmezdim çünkü çok tırt karakterlerdi Hı -hı. tamam mı? İşte e, Weather Master, işte Mirror... bilmem ne... Neydi adı? Mirror Master Mirror Master ha, Weather Wizard zaten Weather Evet, başımdan beni Weather Master, beri, <gülüyor> Weather Master <gülüyor> Evet, Weather Wizard mı öyle Puppet bir şey? Puppet Master <gülüyor> Bütün Master'lar vardı değil mi böyle? Evet, e, Mirror Master var, işte Captain Cold var e, <gülüyor> Ondan sonra Boomerang var Mirror Master iyidir ama ya Mirror Hayır yani Yeni 52'deki son halleri çok iyi bence. Yeni 52'de müthiş zaten. Çok iyiler. Yani e, oradaki hikayede zaten bu adamların çoğunun kendinden e, bir güçleri yok. Silah e, evet. kullanıyorlar, modifiye edilmiş. Ve e, yine <gülüyor> Daniel bir e, zeka fırtınası e, yaşayıp Ulan biz bu e, silahlarımızı DNA'mıza işleyelim moduna girip Çok mantıklı. <gülüyor> Öyle şey oluyorlar. Hani süper güç sahibi e, kötü adamlar oluyorlar ama bu e, Rogue's Gallery'nin son versiyonlarındaki halini sevmemin sebebi şu. Bu herifler şey Rocks Evil değil. de ne olduğunu açıklarsan arkadaşlara. Ra ya Rocks Gallery genellikle kötü kötüler takımı olarak <gülüyor> çevirebileceğimiz sadece e, yani Flash'ın düşmanları yani aslında. Rogue's Gallery tanımı kötü adamlar e, grubu. Yani her Süper kahramanın kötü e, düşmanlarına da kullanılıyor. Tamam anladım. Açıklayamayacağım Ama, için Rogues gelir deyip duruyorsun. Rogues yani şey, Flash e, <gülüyor> için düşmanı olan grubun adı Rogues olduğu için daha çok ona tabir. He, onlara e, bağlı bir terim olarak kullanılıyor He. Rogues Gallery. Ha, güzel bağladın. Şimdi orada işte dediğim gibi Bumerang var. Firebug var zannedersem. Yani bir alevli bir eleman var işte. Bilmiyorum adını tam. <gülüyor> Ee, Captain Alevli meyve tabağı adam <gülüyor> ee, Flambe <gülüyor> ee, Captain Cold'un bir tane kız kardeşi var ee, Sürekli yan masadan gönderiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Mirror Master'ın yavuklusu ee, Weather Wizard var Ama bu herifler böyle şey Hani old school e, kötü adamlar anladın e, tamam mı? İşte işte bu karakterlerin hepsini e, yeni güç kazanmış e, teenler olarak gösterirsen de batmayacak bu. Çok cheesy de durmayacak o zaman. Hayır yani gelmek istediğim nokta şu. Bu, bu herifler aslında evil değil anladın mı? Sadece e, şey kariyer krimineller. <gülüyor> yani kendileri arasında bir kod var tamam mı? İşte insan öldürmeyiz işte e, hani gereksiz e, zarar vermeyiz işte... Ne bileyim falan filan. Böyle bir kodları var. Dolayısıyla aslında evil değiller. Sadece e, paralarını soygunla kazanıyorlar. <gülüyor> Böyle bir e, namus tipler yani. <gülüyor> Hatta e, en son en son değil. Yani benim kaldığım yerde e, bu şey. Ha, sen söyle. E, Ultraman falan geldiği hikaye hmm. neydi? Hmm. Aa, event vardı ya büyük. İşte, forever evil. Ha, forever evil hikayesinde işte bütün Kötüleri toplayıp hadi birlik olalım muhabbetine girdikleri zaman işte dünyayı kurtarma tarafından geçen e, kötüler arasında bunlar. Flashpoint'te de yaptılar onu güzel hı hı. Yani o yüzden şey iyi kötüler bunlar. <gülüyor> Ama DC'nin genel olarak zaten böyle Ultimate Villain değilse e, böyle hani o hikaye için kullanılacak bir kötü ise Villains'a çok naif oluyor kötü karakterleri. Hani inanılmaz naif oluyorlar yani. Ama ultimate villain'ların hep daha böyle bir e, tabii dünyayı planları evet. Dünyayı etme, e, ele geçirme. Sikerim. İşte bütün kıtaya ev yap yapayım. <gülüyor> Çok iyi misin oğlum? <gülüyor> bütün kıtaya ev yapayım. Çok fazla kiracım olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Lex> Hedef <Luthor. gülüyor> <Superman gülüyor> değil. Lex Luthor'a yir. Bak benim torşak miydi oğlum? Evet. Diyordu ki artık ben nereden ev alacağım? arsa alacak yer yok. <gülüyor> Bari suya, <gülüyor> sudan böyle bir şeyler çıkarayım, onların üstüne ev yapar satarım. <gülüyor> Amuna koyayım, kötülüğe bak ya. <gülüyor> ya bize utanmadan izlettiler o filmi ya. Evet ya. Yani. Ve evet, utanmadan da şeye oynattılar. Kevin Spacey Ke Kevin Space'i Kevin Space'i de yani... Harcadılar herifi bence. Al ki Lex Luthor olurdu herif ya. Herif almış, okumuş, oynarım arkadaş demiş yani. E oynar ne, her siki oynar da yani. Şimdi o, o da bir daha izlemiştir bence zaten. Tabii <gülüyor> Bence o zaten çektiği filmlerin çoğunu bir daha izlemiyordur. Yani oturup izlenecek tonlarca bir daha izlenecek filmi var herifin. Onu da izledikleri vardır herhalde ya var mı gerçekten çektiğim yani sürü... sen çektiğimiz podcastları dinliyor musun mesela bir daha işte bazen bazen ben çok fazla dinlemiyorum mesela ya da bazılarını belli kısımlarını dinleyip işte ilerletip belli kısımlarını dinliyorum falan yani ya yani benim ama onun sebebi şu tabi ben editlerken neredeyse tamamını tekrar dinliyorum mesela sen de editlerken bazen dinliyorsundur araya evet ya aslında şöyle e eğer dinlemeye başlarsam genellikle dinliyorum sonuna Hı. kadar ben sizinkileri dinliyorum işte saygınla çektiklerini. Ama ben zaten hepsinde var olduğum için. Evet. Hepsinde, her yerdeyim lan ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet. bence bitirelim. Evet. Flash dizisi üzerine daha fazla konuşacak bir şey bence yok. Yani ne, nasıl ne, hangi yolu izleyebileceğini konuştuk. Evet. Zaten dizinin recapini yaptık, özetini geçtik. Karakterlerin kimler olduğunu az çok söyledik. İşte e, potansiyel olarak işte dedik e, kötü adam olarak işte Reverse Flash, evet. Doktor Zoom var, Groot e, tez edildi, e, Crisis tez edildi, ondan sonra işte Rogues geliri e, tez edildi ve Smallville kafası işte güç kazanmış evet. bir ton gerizek çocuk olacak evet. muhtemelen. Ayrıca Star Labs'ten de daha çıkacak evet. kötüler de var, iyiler de var yani. Evet. Kostümüyle ilgili bir şey söylemedik. Ben kostümünü fotoğraflarda beğenmemiştim. Fragmanda da çok beğenmemiştim. Daha doğrusu fotoğraflarda beğenmiştim. E, fragmanda hiç beğenmemiştim. Burada ama çok da batmadı açıkçası ya. Yani ne yani, olur işte. Yani gidiyor işte oluyor. Yani ben çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü hani Süpermen'in kırmızı donu kadar olmasa bile ikonik bir kostümü var Elif'in. Hani çok çizgi olurdu eyvallah. Eğer yani gerçekten o kırmızı taytı giyseydi... Evet. Ama bu şey gibi olmuş ya. Bir de ekranda da o kırmızı hali gözüküyor ya hani test ederlerken onu. monitörlerde bakıp kırmızı ya. Hmm. Güzel de duruyor. Ya. Kulaklıkları niye flash şeklinde olduğunu çok salakça açıkladılar ama evet. açıkladılar. Ama işte mesela rengi ve e, şeyi e, hani bordo DC olması. DC koyultuyor ama koyultuyor, filmleri evet, de fil, şey fil, yaparken aynen, koyultuyor. Aynen. Yani Man of Steel'daki kostümü de koyu zaten. Evet. <gülüyor> Şey gibi ya, motosiklet e, jeketi ve kaskı takmış gibi durduğu için biraz e, şey oldum ben. Evet, e, biraz, biraz öyle. Evet. Şeyden bahsetmedik, onu da kısaca söyleyeyim. Unutulacak bir şey değil, çok ayıpladım şu an kendimi. E, 90'lardaki Flash ha, dizisinde oynayan, e, oynuyor. John Wesley Shipp Flash'ı oynayan, Barry oynayan... E, burada evet, babasını oynuyor. Hapishanede babası. O da ilginç aslında. Şöyle ilginç. E, çünkü... E, dizideki adı ne babasının e, Henry Allen mı öyle bir şey? Onu şeye bağlayacaktım çünkü e, Barry Allen'ın da tam adı aslında işte babasının dizideki babasıyla aynı. Hı. Öbür durum var yani şey yapmışlar gibi aslında. Bölmüşlerdi. Eski yani. Eski Flash'ın oğlu bu bakın gibilerinden Hı. bir yandan da hani. Anladım. Öyle bir güzelliği de var yani. O da hoşuma gitti. Tabii şunu şu an tam ismini hatırlayamamış olmam gerçekten rezalet oldu ama. Bu arada şey de. E... Mesela Arrow <gülüyor> ilk başladığında e, diğer DC karakterleriyle ilgili bir foreshadowing falan yaptı. Mesela işte Slade'in e, maskesini gördük ilk açılış sahnesinde. Bunda e, aslında... Ama grup zaten bir Flash filmini Yani Flash e, çizgi romanın dışından başka bir... E, DC karakteri şeyi yapmadılar. Arrow'u ben... Arrow gösterdiler. Ya, Arrow'u sik. <gülüyor> <gülüyor> tamam siki Arrow'u da yani adamlar Arrow'u gösterdiler yani. <gülüyor> yani e, acaba belli bir süre sadece Arrow dışında başka bir DC karakteri kullanmayacaklar mı acaba? Yani Flash evreninin dışında. Hmm. Onu bilmiyorum tabii. Onu göreceğiz. Evet. Yani 2000... Flashpoint'e bağlayıp Batman'i gösterirlerse çok sevinirim ben. Captain Cold falan. Captain Cold... <gülüyor> Ya da ne bileyim hani gelecek geçmiş muhabbeti yapacaklarsa hani işte tam senin dediğine gelmeyecek ama yine flash karakterleri olacak çünkü. Ama impalsı hani şey hmm, kitlaşı, partı. partı falan hani hatta voley yani geleceğe geçmişe gideceklerse aslında tonlarca şey var hani e, gösterebilecekleri karakter var. Evet. Aslında 52'ye bağlayacaklarsa şey göstermeleri çok hoşuma gider. Elongated men'e. Elongated men göstermezler. Evet. Evet. Ama e, o geçen seninde bana paylaştığın Brad Pitt'in oynadığı Plastikmen filmi çok, güzel çok muhteşem olur oğlum. Ben izlerdim ya yani. Ben kesinlikle izlerdim. Yani Brad Pitt'ten bir e, Plastikmen harika olurdu. Evet bu arada şey e, adını buldum. böyle tam adını. <gülüyor> Bart, Bartolomeo Henry Berry evet yani Berry işte Bartolomeo ile Henry'nin birleşimi Berry. Zaten Bart da e, Berry'nin torununun torununun evet. torunu falan yani evet. 32. E, yüzyıldan falan geliyor. işte babasının adı da bizde Henry. Henry'nin. Bu açıdan o da güzel güzel bir gönderme güzel olmuş. Evet, budur. Budur. şey ee, şeyi izlemedim ben. Ha evet sen Konstantini izlemediğin için Konstantini çıktan, izlemediğim için izlemişsindir konuşuruz diyordum. Yok izleyemedim. Ee, o zaman sen izle bir sonraki podcast'imiz Konstantin olsun. Olur. Hatta zaten bir Penny Dreadful e, podcast'i de yapsak fena olmaz. Evet. Penny, sezon bitti çünkü. Penny Dreadful sezon sonu yaptı. E, ki bence güzel de yaptı. Ha, Onu da bitiririz. Ben şeyi de ufaktan hani uzatmak istediğim için değil de aklıma geldiği için. Hani son zamanlarda beni çok sevindiren haberlerden işte Hannibal'ın 3. ile ilgili açıklanan detaylar. İşte e, ufaktan, yani şey şeyi konuşmuştuk işte ikinci sezon bittikten sonra. Bu adam kaçıyor mu yoksa e, ne oluyor nereye? Kaçıyor. Ne oluyor falan diye konuşuyorduk. Hani kaçtı ve e, aslında e, şey Hannibal kitabında anlatılan işte aslında Kuzuların Sesis'i sonrası geçen kaçış macerasının bir kısmının e, diziye entegre edileceği e, açıklandı. İşte belki Floransa'yı göreceğiz hakikaten. İşte belki işte o şey... E, Hannibal'in sonunda Hannibal'ın sonu diyorum. Şeyin sonunda kuzuların sessizliğinin sonunda işte o e, doktoru öldürmek için gittiği bir yer var ya. Hı. İşte bahamlar gibi bir yer. Buraları göreceğiz. İşte daha egzotik e, ve sanatsal <gülüyor> cinayetler e, ve yemekler e, göreceğiz. Şey hikayesi yani şey haberi de çok hoşuma gitti. İşte Clarice ile e, Fulbel karakterlerini yeah. lisanslamaya çalışıyorlarmış. Onları da görmek süper olur. O zaman sen bundan bahsetmişken şeyi söyleyeyim ben de. Ee, Brian Fuller e, aynı zamanda yeni American Gods'ın yapımcısı. <gülüyor> evet, onu da diyecektim. Ee, ben geçtiğimiz hafta American Gods'la ilgili iki tane haber girdim siteye. Birisi American Gods'ın iptal olduğu daha, Hı -hı. Üst, daha doğrusu HBO'nun e, iptal olduğu. arkadaşlar dediği. Yani, dediği. Neil Gaiman'ın American Gods'ından bahsediyorum bu arada. HBO'nun elinden daha sonra... Fremantle'a geçmiş galiba işte yapılmış şirketi. Onlar da daha çok CW ile çalışmışlar şimdiye kadar falan. Ben ondan tırsıyordum hani American Gods bir CW dizisi nasıl olacak ki falan filan derken şimdi Stars'ın e, diziyi yayınlayacağı söyleniyor ve Brian Fuller'ın da projenin başında olduğu söyleniyor. Bu iyi bir haber. Hı hı. Yani en azından Brian Fuller'ın adını duymak iyi bir şey ama Stars konusunda CW'dan çok daha farklı düşünmüyorum açıkçası yani. Yani Stars'ın e, şeyi Stars birazcık daha şey gibi, Showtime gibi. Yani daha sert, e, açık, saçık, R-rated e, takılabilecek bir e, kanal. Aslında bir film kanalı. E, Stars neyi yapmıştı daha önce? Spartacus mü Stars'ın Galiba. Yani o tatta gidebilen bir kanal. O yüzden e, zaten Cable kanalı. Bence çok da sıkıntı olmaz yani cheesy'lik konusunda. Yani NBC'de olacağınız Stars'da olsun tabii ki. Bir de madem hazır dizi haberlerine de girişmişken böyle şeyi de söyleyeyim e, Preacher'la ilgili yeni bir haber var. Yani Seth Rogen'ın başında olduğunu biliyorduk projenin. E, Preacher AMC'de kesin yayınlanmaya başlayacakmış. Hatta e, çekim aşamasına girişmişler. Yani o zaman bence zaten Vertigo dizilerinde ufak ufak beklemeye e, başlayabiliriz. Evet. Yani Preacher AMC'de nasıl olacak bilmiyorum. Ama... ki MC baya kaliteli iş evet, yapıyor iyi işler yapıyor Halten Catchfire mesela ben çok beğeniyle izliyorum yani ben anda. hani hep böyle bir daha çok HBO Showtime manya olduğum için Preacher'ı hep HBO'ya yakıştırıyordum açıkçası ama MC'de de olur MC'de olur abi olur. niye olmasın yani Walking dedi yaptılar Evet. Ee, Set Logan şey en son bir şey Twitter'dan bir fotoğraf koydu hatta şeyi e, timeline'i çizelgiyi oluşturmuş zaman çizelgesini tahtaya yazmış falan bu hoşuma gitti yani fotoğraflar da paylaşmaya başlamış artık Gazlıyor yani bir <gülüyor> geliyor. E o zaman yakında şeyi falan kesin görürüz e, sen söyle bence şey e, Sentmeni ve e, Lucifer'i de yapmaya kalkışır. E, sen filmi geliyor zaten önce bir film gelsin de sonra bulaşsınlar dizisine. Lü 0'da olur valla hatta bırak Lü 0 ben şey diye düşündüm şey daha eğlenceli olabilir yani Books of Magic hani Neil Gaiman üzerinden hem Konstantini hmm. e, bağlarlar böylelikle çünkü Konstantin de gözükür Books of Magic'te Lü 0'da bağlarlar hani ha, o lisans problemi olur işte MBC ile falan bilmiyorum NBC yapar belki Crossover yaparlar NBC MBC yok konuda birazcık daha taş yapar belki. Çünkü ya abi bütün dizilerin artık şey sorunu var e, reklam sorunları var reklam geliri sorunları Hı -hı. var Çünkü işte Amerika'da çoğunluk işte TVO'dur DVR'dır yayın saatinde seyretmiyor evet. Hani o reklamlar boşa akıyor reklam verenler de vermiyor yani Aslında onunla ilgili uzun bir makale yazacağım yakın zamanda Eee çünkü yapım şirketleri ve kanallar artık e, reklam gelirinden işte reklam gelir olarak alamadıkları parayı alabilmek için başka başka yeni yöntemler geliştirmişler hani bunun, bununla ilgili çok birkaç güzel yazı da okudum hani onunla ilgili bir şeyler karalayacağım. Evet yani zaten e, reytingler de artık e, real time olarak ölçülmüyor işte e, 7 gün üç gün. Ya hani bunun ratingine bakarak o diziyi devam ettirmezsin yani. Tabii canım e, ama şey. Artık zaten 3 günlük 7 günlük reytingler işte aynı yeni bölüm yayınlanmadan eski bölüm tüketiliyor mu ya bakılıyor. Yani Netflix... ya da işte Amazon'la Netflix'le anlaşmalar yapıyorlar. Dizi yayınlandıktan 4 gün sonra ekskluziv sende yayınlansın bak işte 1 dolara satabil falan filan Aynen. diye. Hani... Zaten işte içerik satışına dönüyor olay. Netflix'in, Amazon'un, Hulu'nun, şunun bunun hani özellikle işte e, HBO ve Showtime'ın kanıtladığı şey model e, buydu. Yani sen asıl diziyi satman lazım. Dizinin arasındaki reklamları değil. Çünkü Dediğin gibi artık internet çağında yaşıyoruz. Kimse zamanında açıp e, Televizyon dizisi izlemek için eve gelmiyor. Kaydediyor bilmem ne yapıyor. Dolayısıyla içeriğin kendisini satmak gerekiyor. Netflix'in zaten geçen sene başlattığı işte full sezon bir günde bir günde evet. bütün sezon bölümlerinin yayınlama taktiği çok işe yaradı. Yani çünkü bölüm başına satıyor bunları ya da aylık paketler halinde satıyor. Ya da bir şey de var. Şimdi televizyonların ve işte oyun konsollarının da hani o yöne doğru gitmesi de çok etkili. Şimdi sadece atıyorum bir LG, bir Samsung televizyon aldığında aslında artık bir home entertainment sistemi alıyorsun. Onun içinde Netflix de var, Hulu da var. Hani Tabii. artık televizyondan izlemen gerekmiyor. Direkt Hulu'ya bağlanıp televizyonundan kumandanın iki tuşuna basarak oturup dizini izleyebiliyorsun ya da işte Xbox'ta da bu böyle, Aynen. PlayStation'da da bu böyle. Hani artık bu tamamen home entertainment sistemine döndüğü için bu bütün işte televizyonlar, oyun konsolları vesaire o reklam geliri kısmı artık aşılıyor aslında. Para direkt olarak hani e, yayıncıya yayıncıya cepten verilen bir paraya dönüşüyor. Yani senin dizini izlemek istiyorum al sana 2 dolar bu kafaya döndüğü için o, bu sayede de aslında yapımcılar da hani dizi yapımcıları, prodüksiyon şirketleri de dizilerini artık bu tarz e, kanallara satmayı tercih ediyorlar. Madem öyle bu konuyu da şeyle bağlayıp böyle bitirelim. Community'nin geri döneceği evet. haberini aldık hani Çok bu hafta içinde aldığım en güzel haberlerden biri belki de benim. Evet. Almanya'nın e, tur atlamasıyla beraber, <gülüyor> yani Hulu e, denmişti, iptal edildikten sonra 6. sezonu Hulu alacak galiba falan deniyordum konuşuluyordu. Evet. Olmadı, iptal oldu, üzüldük ve şimdi e, adını bile unuttuğum sevgili Yahoo, evet. <gülüyor> yani Yahoo sitesini açmayalı ben kaç sene oldu hiç hatırlamıyorum. Aynen. E, Yahoo almış e, ve Yahoo yayınlayacak, community geri dönüyor. Şimdi sırada bir de film var. Evet. Bu arada ben e, şey gördüm. Troy'un da olduğu bir grup fotoğraf gördüm. Troy dönüyor mu dönmüyor mu tam çözemedim yani haberlerde. Eski bir fotoğraf koymuş olabilir. Ama yani. yeni karakterler var yani son sezon işin içine dahil olan karakterlerle birlikte aynı elbiseyi giydikleri bir fotoğraf gördüm. Umarım dönüyordur. Gördüm. Yani photoshop da olabilir tabii ama <gülüyor> dedim hasiktir Troy mu dönüyor? Dönüyorsa acayip sevindim. Yani son sezon ve film için bence dönmeli. Film olacaksa tabii. Olur. Yani o zaman kesin, kesin şey X yaparlar bir film. Bitirelim tamam. Uzattım bak bir saate geçirdim. Evet. Extra Extra